301. konu, Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep'in hicret etmesi, yolda çekmiş olduğu zahmetlerden dolayı Hazreti Peygamber'in kendisini övmesi, Hazreti Zeynep şöyle anlatıyor, ben hicret için gerekli hazırlıkları yaparken Ebu Süfyan'ın hanımı Hind bin Utbe gelerek, ey Muhammed'in kızı, duyduğuma göre babanın bulunduğu yere gitmek istiyormuşsun, dedi, ben de, hayır, böyle bir niyetim yoktur, dedim. Haimd ise, ey amcamın kızı, benden saklama, çünkü yolda sana lazım olacak şeylerin hepsi bende var ve sana verebilirim, erkekler arasındaki düşmanlıklar kadınların arasına girmemelidir, dedi, kanaatime göre Haimd bunları gerçekten de yerine getirmek için söylüyordu, fakat ben korktuğum için gerçeği söyleyemedim, bundan sonrasını İbni İsak'tan dinleyelim, Zeynep yol hazırlıklarını tamamladı, Bundan sonra kayın biraderi Kinane bin Rebi bir deve getirerek Zeynep'i ona bindirdi. Yayını ve oklarını da yanına alarak gündüz gözüyle Mekke'den çıktılar. Zeynep devenin üzerinde bir hevdek içerisindeydi. Kinane ise deveyi çekiyordu. Bunu gören Kureyşlilerden bazıları onların peşine düştüler ve Zitu'a denilen yerde onlara yetiştiler. İlk yetişen kişi Hebar bin el-Esved el-Fihri'ydi. Bu kişi mızrağıyla hevdecde oturmakta olan Zeyneb'e saldırdı. Denildiğine göre Hazreti Zeynep o sırada hamileydi. Bu saldırı esnasında da çocuğunu düşürmüştür. Bunun üzerine Zeynep'in kayın biraderi yere diz çöküp sadığındaki okları çıkararak şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki içinizden biri bize yaklaşacak olursa onu bu okla öldüreceğim." Bu tehdit üzerine Kureyşliler geri çekildiler. Daha sonra Ebu Süfyan bir grup Kureyşli ile birlikte tekrar geldi ve "Ey kişi, okunu bırak da seninle biraz konuşalım." dedi. Kinane de bunu kabul etti. Ebu Süfyan Kinane'nin yanına gelerek şunları söyledi: "Sen bu işi güpe gündüz yapmayacaktın. Çünkü bizim başımıza gelen belayı, Bedir hadisesini ve Muhammed'in elinden neler çektiğimizi biliyorsun. Halkımızı senin Muhammed'in kızını bu şekilde açıktan açığa götürmeni bizim beceriksizliğimize ve zayıflığımıza yoracaklardır. Hayatım üstüne yemin ederim ki bizim Zeynep'i babasına gitmekten alıkoymak gibi bir niyetimiz yoktur." Aynı şekilde ondan intikam almayı da düşünmüyoruz, ancak sen onu tekrar Mekke'ye götür, sesler kesilip gece bastırdıktan sonra gizlice Mekke'den çıkarır, babasının yanına götürürsün, halkla bizim sizi engellediğimize inanır, böylece Kinane ile Zeynep geri döndüler ve kararlaştırıldığı gibi gece yarısı yola çıkarak Medine'ye vardılar.